Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Hristiyanlık ve İncil. Daha baştan söyleyeyim, bu videoda sadece İsa profiline ve İncil'in nasıl yazıldığına gireceğim. Hristiyanlık mezheplerine ya da Haçlı tarihine falan girmeyeceğim. Onlar başka videoların konusu. Girişi fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Hristiyanlık deyince hepimizin bildiği ve aklımıza gelen bazı şeyler var. Örneğin hepimizin aklına mutlaka çarmıh, haç gelecektir. Bunun haricinde İsa tanrı mı yoksa peygamber mi bunun gibi sorular gelecektir. Öncelikle hepimizin bildiği inancı özetleyerek başlayayım daha sonra bunun doğrusunu aktarayım. Semavi dinlere baktığımızda ve bize öğretilen din geleneğine baktığımızda bazı kutsal kitaplar görüyoruz. Örneğin tanrı önce Tevrat'ı yollamıştır. Tevrat hak dindir olması gereken dindir fakat din adamları ruhbanlık katarak Tevrat'ı değiştirmiş tahrif etmiştir dolayısıyla İsa isminde bir peygamber çıkıp Tevrat'taki dini getirmek için bir mücadele vermiştir fakat daha sonra İsa'yı çarmıhta öldürmeye çalışan bazı din adamları türemiş İncil'i de değiştirerek yine tahrifata devam etmişlerdir bunun sonucunda Müslümanlık diye bir inanç ortaya çıkmıştır Muhammed peygamber Kur'an-ı Kerim'le ortaya çıkarak gerçek dini, gerçek Tevrat'ı hatırlatmıştır. Yani aslında İncil'de Kur'an'da orijinal Tevrat'ı temsil ediyordur. Çünkü İncil ve Tevrat değiştirildiği için bunların değiştirilmemiş versiyonu olan Kur'an aslında Tanrı'nın baştan beri söylediği şeyleri tekrardan hatırlatan bir kitaptır. İnanca göre Muhammed peygamber son peygamberdir ve ondan sonra başka peygamber gelmeyecektir. Son kitap da Kur'an-ı Kerim'dir ve dediğim üzere Kur'an-ı Kerim zaten diğer kutsal kitapları temsil ediyor. Ayrıca İslamiyet'e göre İsa çarmıhta ölmüyor. İsa gibi gösterilen başka birisi çarmıhta ölüyor. İsa göğe yükseltiliyor. Tabii ki Hristiyanlara sorarsanız tam tersini söyleyeceklerdir. Ve zaten bu videoda biz Hristiyanlığı işleyeceğimiz için İslamiyet'e göre nelerin aktarıldığına değil Hristiyanlığa göre nelerin olduğuna bakmalıyız. Zaten buradaki kaynağımızda İncil kitabı olacaktır ve İncil ile alakalı konsillerle alakalı bazı raporlar kaynaklar olacaktır. Dolayısıyla baştan söyleyeyim, hayır ya Kur'an'da böyle yazıyor, doğrusu bu gibi yorumlar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. Zaten bu video Hristiyanlara hitap ediyor. Bir önceki videoda zaten Tevrat'ı ve Tevrat'taki çelişkileri incelediğim için öncelikle Tevrat videosuna bakmanızda fayda var. Böylece kronolojik açıdan daha doğru bir anlatım görebilirsiniz. Şimdi biz nasıl biliyoruz? Örneğin peygamberlere kitaplar geldi, böyle anlatılıyor. Örneğin. Muhammed'in hayatına baktığımızda 20 küsur yılda ona bir kitap indiğini görüyoruz. Tek bir kişiye inen ayetler ve bunun kitap haline getirilmesi. Fakat Tevrat'a baktığımızda bunun böyle olmadığını göstermiştim. Tevrat'ta onlarca farklı kitap, onlarca farklı peygambere inen sözler var. Ve bunların arasında yıl farkı var. Yani bir kitap şimdi iniyorsa diğeri 100 yıl sonra iniyor. Dolayısıyla 1000 yıl içerisinde toplanmış bir kitap sürüsü görüyorsunuz. İncil'e baktığımızda böyle mi? Çünkü bize İncil'in direkt Hazreti İsa'ya vahiyle indiği söylenmişti değil mi? Fakat Hristiyanlık tarihine ve İncil'in toparlanışına baktığınızda bunun da böyle olmadığını görüyorsunuz. Yani bize okullarda öğretilen ya da televizyonlarda hocaların anlattığı din aslında tam olarak da öyle bir din değil. Tarih en azından bunun böyle olmadığını kanıtlıyor. İncil'i aldığınızda içinde 27 farklı kitap göreceksiniz. Ki İncil'in temel dört kitabını oluşturan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İsa'nın havarileridir. Çünkü İncil İsa'nın hayatını anlatan bir kitaptır. İsa'nın ben böyle söylüyorum bunu yazın dediği bir kitap değildir. İsa'ya vahiyle ile gelen şeylerin anlatıldığı bir kitap değildir. Hatta İncil'de direkt vahiy diye bir kitap vardır ve o kitap bile Yuhanna'ya yani İsa'nın bir öğrencisine gelmiştir. İncil'e baktığınızda İsa'nın etrafındaki öğrencilerin onun hayatını anlattığını, İsa şuraya gitti, bunu yaptı, bunu söyledi şeklinde bir roman yazdıklarını görüyorsunuz. Tabii ki birçok kişi yazdığı için birçok farklı İncil, birçok farklı kayıt var. Barnaba İncil'i, Thomas İncil'i, Meryem İncil'i, Yahuda İncil'i ve daha birçok İncil var. Fakat bunlar Hristiyan alemi tarafından gerçek kabul edilmiyor. Çünkü onların gerçek kabul ettiği düzenlenmiş, onaylanmış farklı bir İncil var. Peki bu İncil nasıl düzenlendi, nasıl onaylandı? Bu incirin orijinal olduğunu nereden biliyoruz? Bunu da zaten video ilerledikçe ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım. Öncelikle İsa'ya bakalım. Şimdi biz İsa'nın doğumunu milat olarak kabul ediyoruz. Yani kaynaklara göre İsa 2019 yıl önce 0 yılında doğdu. Fakat bu hem bazı mezheplere göre hem de tarihsel kayıtlara göre böyle değil. Aslında bu yanlış bir bilgi. Örneğin Yehova şahitlerine bakarsanız ki bunlar bir Hristiyan mezhebinir. Onlar İsa'nın M.S. 2 yıl önce doğduğunu kabul ediyorlar. Burada bir hata olduğunu söylüyorlar. O bir bırakıp bir de tarihsel kayıtlara bakalım. İncil'de İsa'nın Kral Hirodes zamanında doğduğu, daha doğrusu o dönemde yaşadığı anlatılıyor. E Kral Hirodes'in de M.S. 4 yıl önce öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla İsa en erken M.S. 4 yıl önce doğmuş olmak zorunda. Ki İsa'nın doğduğu anda o adamın ölmesi İsa'nın o adamın zamanında yaşamadığını gösterir. Yani mantıken biz İsa'nın milattan belki de 15-20 yıl önce doğduğunu düşünebiliriz. Kaldı ki İsa'nın gerçekte yaşayıp yaşamadığı bile şu an birçok kişi tarafından sorulan bir sorudur. Ki video ilerledikçe ona da kısaca değineceğim. Şimdi biz İsa'nın yaşadığını iddia eden bir kitaba göre bir video çektiğimiz ve bir inancı eleştirdiğimiz için tabii ki de kaynaklarına göre bunu eleştirmek zorundayız. Yani İsa zaten yaşamıyor mantığıyla videoyu çekecek olsaydım bu videoyu çekmeme gerek kalmazdı. Ayrıca şöyle bir durum da var. Günümüzde komplo teorisyenliği oldukça popüler. Yani evrim aslında yoktur, dünya aslında düzdür, İsa da zaten yaşamamıştır gibi birçok fikir ortaya atan insanlar var. Bunun sebebi kitap satmak olabilir, cehalet olabilir. Fakat şundan adım gibi eminim. Eğer şu anda bizim elimizde fotoğraflar ve video kayıtları olmasaydı günümüzden bin yıl sonra Atatürk için de aynısını söyleyen çıkardı. Aslında Mustafa Kemal diye birisi yaşamadı, Türkiye'yi başka birisi kurdu falan filan diyenler olacaktı. Bu bir fantezidir. Yani insana kendini bilgin hissettiren bir şeydir. Siz oturup da 3-4 tane kutsal kitabı okuyarak 2000 sayfa kafa patlatmak istemezsiniz. Hadislere girip, diğer kaynaklara girip, dinler tarihi öğrenmek istemezsiniz. Birisi çıkıp da ya o zaten komple yalan boşver dediği zaman buna inanmak daha cazip gelir. Çünkü... Ya sen 50 tane kitap okumuşsun da boşuna okumuşsun bak ben bir tane bile okumadım bütün gerçekleri biliyorum. Şeklinde bir pişkinlikle kendinizi kandırmak daha rahat gelecektir. Aslında İsa yaşadı mı? İsa çarmıhta öldürüldü mü? İsa'nın çocuğu var mıydı? Kutsal kase nedir? İsa Meryem'le evlenmiş miydi? Bunun gibi birçok teoriye özel video hazırlayabilirim. Dolayısıyla burada bunlara girmeye gerek yok. Kaldı ki 2 milyardan fazla insanın kabul ettiği bir inancı eleştiriyorsak bunun orjinal kaynakları neyi söylüyorsa ona göre bir anlatım yapmak lazım. Yoksa bu taraflı bir bakış açısı olur. Objektif olmaz ve dürüst olmaz. Biliyorum henüz İncil'e İsa'ya girmedin çünkü öncelikle İsa'nın kim olduğunu ya da nasıl bir hayatının olduğunu anlamak gerekiyor. Size videonun başında İsa'ya direkt bir kitap inmediğini söylemiştim. Çünkü İsa yanında havarileriyle gezen bir insandı. Birçok bölgeye gitti, konuşmalar yaptı, bazı din adamlarına karşı geldi. Bazı ruhban sınıfın geleneklerine karşı bir mücadele verdi ve hem İncil'de okuduğumuza hem de tarihte gördüğümüze göre bunun sonucunda din adamlarının baskısıyla Roma'nın işbirliğiyle İsa çarmıhta öldürüldü. İsa öldükten sonra onun yanındaki öğrenciler dini yaymak ve İsa'dan bahsetmek için farklı farklı şehirlere bölgelere gittiler ve hem İsa'nın yaptığı şeyleri hem de İsa'nın onlara öğrettiklerini insanlara anlatarak Bunları kayda geçirerek farklı farklı İncil'ler oluşturdular. Hangi İncil'e bakarsanız bakın İsa'nın ölümünün ardında bir mesaj görüyorsunuz. Yani İncil'lerin arasındaki anlatımlar farklı olabilir ama hepsinin ortak patyada buluştuğu bir konu var. İsa insanların günahlarını sırtlanarak, insanların affedilmesi için, kendini insanlık için bilerek isteyerek kurban ediyor. Neden İsa insanların günahlarını sırtlanarak, kefaret ödeyerek kendini feda etmek zorunda? Neden bütün İncil'lere baktığımızda onun çarmıha gerildiğini ve isteyerek bunu yaptığını görüyoruz? Çünkü insanlar günahlı varlıklar. Adem ile Havva'dan beri yasak meyve yendiğinden beri şeytanla bir mücadele içine girdik ve Tanrı'ya kendimizi temiz olduğumuzu kanıtlamak zorundayız eğer kanıtlamazsak cennete giremeyeceğiz. Daha önce bir tek Yahudi halkı üstündü, bir tek onlar cennetlikti diğer insanlar aşağılık ırktı fakat İsa ile beraber onun çarmıhta kendini öldürterek bütün insanların günahlarını sırtlanarak kendini kurban ederek ölmesinden sonra bütün insanlar İsa tarafından affedilmiş olacağı için herkes cennete girmeye, herkes üstün ırk olmaya hak kazanacak. Fakat bunu yapmak için İsa'yı kabul etmek gerekiyor. Adam gelmiş kendini feda etmiş ölmüş bunun bilincinde olarak bizim için kendini feda ettiğin için teşekkür ederim diyerek şükran duyarak İsevi olmanız gerekiyor. Yani Hristiyan olmanız gerekiyor ki hangi dine bakarsanız bakın zaten cennete girmenin şartı olarak o dine inanmak zorunda olduğunuzu görüyorsunuz. Zaten bu böyle olmasa dinler büyüyemez, genişleyemez, çoğalamazlar. İsa'ya iman iyi İsevi diyorsunuz ama Hristiyan adının yani İseviler adının ortaya çıkması da aslında İsa öldükten çok sonra. Çünkü İsa ölüyor, 3 gün sonra diriliyor. Ve bakın ben Tanrı olduğumu kanıtlıyorum, ölümden diriliyorum. Şimdi gidin bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin. Herkese benden bahsedin. Herkese bu müjdeyi yayın ki herkes affedilebilsin. İnsanlar onların günahları için birinin öldüğünü bilerek, affedilebileceklerini bilerek bana iman etsinler. Bundan sonra İsa tekrardan göğe yükseliyor ve öğrenciler etrafa dini yaymak için yola çıkıyorlar. Söylediğim üzere hepsi gittikleri yerlerde bazı kayıtlar bırakıyorlar, bazı yazmalar bırakıyorlar. Onların söylediği şeyleri kaydeden bazı katipler oluyor. Ve bunun sonucunda yıllar sonra bir sürü sayfa, bir sürü kayıt buluyoruz. Ve bunların hepsi benzer hikayeleri anlatan, farklı öğrencilerin kaleminden İsa'yı anlatan kayıtlar oluyor. Ve bunlara da İncil diyoruz zaten. Daha doğrusu İncil'ler diyoruz. Fakat burada şöyle bir durum var. Aslında bu İncil'ler hadis kaynakları gibi. Şimdi siz... Hadislere baktığınızda ne görüyorsunuz? Peygamber öldükten 150-200 yıl sonra kaydedilmeye başlanmış. İnsanların dedesinin dedesinden duyduğu hikayeleri not alması gibi bir durum var. İncil'in toparlanışı da böyle. Yani bu havariler gittiler dini yaydılar ama gittikleri yerde hemen not tutmadılar. Onlar bir şeyler anlattılar. Onların anlattığı şeyler babadan oğula şeklinde anlatılmaya devam edildi. Bir havari öldükten 100 yıl sonra onun anlattığı şeyler kayda geçirildi. Ve bu İncil haline geldi. Zaten bu yüzden bulabildiğimiz en eski İncil parçası bile İsa öldükten 100 yıl sonrasına ait. Özetle İncil dediğimiz kitap İsa'nın hayatını anlatan giriş, gelişme, sonuç şeklinde bize tanıtılan bir roman kitabı gibi. Öyle Tevrat'taki gibi içinde yasalar, kurallar, yaratılış kitapları, Tanrı şunu yaptı, bunu yaptı, bunu cezalandırdı, gidin şununla savaşın, size birisi vurursa siz de ona vurun şeklinde ayetler barındıran bir kitap değil. Hatta tam tersine, Eski ahitin tam zıttı olan bir kitap. Eski ahitte kısasa kısas vardır. Yeni ahitte yani İncil'de birisi tokat attıysa sana öteki yanağını çevir bırak o utansın şeklinde ifadeler vardır. Yani oldukça naif, sevgi, kardeşlik üzerine kurulu bir kitaptır. Zaten bu yüzden yani saldırıya ya da güce dayalı bir inanç olmadığı için Hristiyanlar başlangıçta çok fazla acı çektiler. Roma'da onlara işkenceler yapıldı. Hristiyan köyleri yakıldı, kiliseler yakıldı, yıkıldı, Hristiyanlar öldürüldü hatta gladiyatörlerin olduğu arenalara koyularak Hristiyanlar elleri ayakları bağlanarak keyfine doğrandılar. İnsanların önünde Hristiyanlar kurbanlık koyun gibi paramparça edildiler. Dolayısıyla inançlarını saklamak zorunda kaldılar. Böyle olunca Hristiyanlık başlarda ritüellere sahip olan bir inanç değildi. Daha sembolik bir inançtı İsa'yı kabul etmek ve vicdanen bir tanrıya inanmaktan ibaretti. Hristiyanlığın başlardaki sembolü de balık sembolüydü yani haç değil haç çok sonra gelecek. Balık olmasının sebebi de İncil'de İsa'nın 4000-5000 kadar insanı iki balıkla ve ekmekle doyurduğunun anlatılması yani bir mucize. Dolayısıyla Hristiyanlar bileklerine, ayaklarına ufak bir balık sembolü çizerek hangi tarafta olduklarını belli ediyor ve birbirlerini tanıyabiliyorlardı. Hristiyanlara birçok zulüm yapıldı ve bu yüzyıllar boyunca devam etti fakat bu zulümde bizim karşımıza çıkan bir nokta daha var. Pavlos isimli bir asker, Romalı bir asker ki azılı bir Hristiyan düşmanı, bulduğu Hristiyanları anında öldüren baya kin ve nefret güden bir adam. Nasıl oluyorsa bir gün çölde giderken veya rüyasında İsa'yı görüyor ve İsa ona diyor ki ben seni affediyorum bak karşındayım Tanrı olduğumu da görüyorsun. Bundan sonra bana iman et bütün günahlarını affedeceğim. Hayatını beni yaymak için insanlara benden bahsetmek için harca. Gidebildiğin her yere git. Tıpkı diğer havarilere yaptığı gibi şunu söylüyor. Benim öğrencim ol ve kendine öğrenciler yetiştir. Pavlus bir anda o azılı Hristiyan düşmanlığı halinden vazgeçip iman ederek İsa'yı kabul ederek gidebildiği her yere birçok şehre gitmeye başlıyor. İsa'dan bahsediyor. Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Yedi kilise, yedi dağ, yedi ateş bütün bu mitolojik terimler aslında İncil'de tekrardan geçiyor. Pavlus yedi kutsal bölgede, yedi tapınakta, yedi rahiple her yerle görüşerek herkeste bazı izler bırakıyor. Bakın ben eskiden düşmandım, şöyleydim, böyleydim, ben bile imana geldim, siz de imana gelin şeklinde bazı yasalar, bazı İncil'de bile yazmayan şeyler getirmeye başlıyor. Örneğin İncil'de kadınların örtünmesiyle alakalı herhangi bir ayet yoktur. Daha doğrusu İsa böyle bir şey söylememiştir. Ama Pavlus'un yazdığı mektuplara baktığınızda kadınların örtünmesi gerektiği gibi bazı yasalar görebiliyorsunuz. Ki Pavlus niye önemli, niye bundan bahsettim? Çünkü tıpkı Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi İncil'in içindeki 27 kitaptan 4'ünü oluşturan bu kitaplar gibi Pavlus'un ileride kaydettiği mektuplar, gittiği yerlerde yaptığı şeyler, Pavlus'un fikirleri de İncil'i olmaya başlıyor. Çünkü İsa Pavlus'u direkt kendi peygamberi ilan ediyor. Daha doğrusu Pavlus böyle söylüyor. İsa Tanrı'dır. Ben de onun elçisiyim. Bana göründü. Bu görevi verdi. Ben de Hristiyanlığı yayıyorum. Yasa getiriyorum diyerek kendisini kutsal kabul ettiriyor ki Pavlus azizliğin de başlangıcıdır. Bakın bu Pavlus diğer adı Saul olan Pavlus öyle basit bir adam değil. Burada ondan bahsetmemin sebebi siz şu an nerede bir İncil alırsanız alın. Hangi kiliseye giderseniz gidin. Bulabileceğiniz bütün İnciller'de Pavlus'un mektuplarının da kutsal kitap içinde yer alıyor olması. Hatta hangi mezhepten olursa olsun Hristiyanlar pazar günü komünyon ayinlerinde Pavlus'un mektuplarından ayetleri okuyarak, Pavlus'u anarak onun ritüellerine göre yaşamaya devam ediyorlar. Yani Pavlus aslında İncil üzerinde İsa'dan daha etkili. Aslında İncil'i oluşturan 27 farklı kitabı ve Pavlus'un mektuplarını sure gibi de görebiliriz. Şimdi biz Kur'an'a baktığımızda tek bir kişiye 20 yılda inen bir kitap görüyoruz. Dolayısıyla bu tek bir kaynaktan geliyor. Fakat İncil'deki kitaplara baktığımızda hep farklı kişilerin elinden farklı yıllarda ortaya çıkan kitaplar gördüğümüz için bunu tek bir kitap gibi alamıyoruz. Sanki herkese ayrı ayrı sure inmiş gibi. Peki niye 27? Niye dört tane kitap değil ya da niye sadece bir kitap değil? Bunu da ileride İznik konsülünde yapılan yaptırımlarla anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız ki oraya da geliyoruz. Şimdi Roma'nın Hristiyanlara birçok zulüm yaptığından bahsettim. Ayrıca en eski İncil kaynağının bile İsa'dan 100 yıl sonra yazıldığından bahsettim. Birçok kişinin de kitap yazdığından bahsettim. Dolayısıyla... Roma o kadar kiliseyi yıkarken, kitapları yakarken, insanlar Hristiyanlığını korkarak yaşarken tek bir inanç, tek bir temel bulma şansınız yok. Herkes farklı bölgelerde, farklı şehirlerde, farklı yazmalara göre farklı bir Hristiyanlık yaşıyor. Daha sembolik bir Hristiyanlık yaşıyor. Fakat Hristiyanlık geçen 300 yıl içinde o kadar kalabalıklaştı ki insanlar paganizmden vazgeçerek Hristiyanlığa o kadar eğildiler ki artık Roma... Paganizmden vazgeçmek ve Hristiyanlığı resmi din yapmak zorunda kaldı. Bu tamamen politik bir şeydi. Yani gerçekten de oturup oradaki bütün konsül böyle imana falan gelmediler. Bu mecburi bir şeydi. Parti değiştirmek gibi. İmparator 1. Konstantin döneminde Hristiyanlık Roma'nın resmi dini oldu. Hristiyan kaynaklara baktığınızda Konstantin'in rüyasında haç gördüğüne İsa'yı görüp imana geldiğine kadar farklı anlatımlar bulabiliyorsunuz. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor aslında. Bir şeyleri değiştiren kısım Hristiyanlığın resmi din olurken nasıl bir değişiklik geçirdiği. E siz komple bir devletin dinini değiştirecekseniz bunda bazı yaptırımlar yapmak istersiniz. Olduğu gibi kabul edemezsiniz. Kaldı ki olduğu gibi kabul edilebilecek bir din de yok. Farklı farklı anlaşılan bir din var. Kendi içinde bir sürü mezhebe bölünmüş. Her din adamı farklı bir fikir ortaya atıyor. Dolayısıyla bunların hepsini toplatıp daha rasyonel, Herkesin kabul edeceği ve ihtilaf olmayacak bir inanç yapmanız lazım. Bunun için de sembolik bazı şeyler yapmanız lazım. Örneğin artık Hristiyanlığın sembolü balık olamaz. Haç olabilir. Niye haç olabilir? Çünkü Roma Yahudilerle işbirliği yaparak İsa'yı haçta çarmıhta öldürmüştü. Ve insanlar günahlıysa affedilmek için de İsa'yı kabul etmeleri gerekiyorsa onları sadece 10 bin yıl önce Adem ile Havva'nın yaptığı bir günahla kandıramazsınız. Diyeceksiniz ki bakın İsa'yı biz öldürdük biz onu bu hale getirdik bizim hatamız o zaman gerçeği göremedik şimdi görüyoruz. Bu utancı İsa'yı öldürdüğümüzü unutmamak için bu sembolü haçı sürekli boynumuzda taşıyacağız ve düzgün birer Hristiyan olacağız. İsa'yı da peygamber veya tanrı kabul edeceğiz ama hangisi olacak bunu da İznik konsülünde etraftaki bütün din adamlarını toplayarak Ülkede kaç tane din adamı Hristiyan varsa, kaç tane yazma varsa, kaç farklı incil varsa bunların hepsini toplatarak tek bir bütün haline getirerek herkesin kabul edeceği bir din ortaya koyarak yapacağız. Ama bunu yapmak öyle kolay değil. Binlerce yıldır gelişen bir paganizm var. Farklı farklı inançlar, ritüeller var. Plotinus'un suduret teorisi var, ruhçuluk akımı var, eski Yunan'dan da gelen bazı gelenekler var. E bunun haricinde İsa ile alakalı da net bir anlatım yok. İsa'yı tanrı mı yapacağız, peygamber mi yapacağız, azizlik kavramı olacak, Meryem Ana ne olacak, kutsal ruh nedir, onun öğrencileri ne olacak, bunun gibi birçok soru var ve bunlar öyle tek seferde cevaplandırılabilecek, kolay kolay adı konulabilecek sorular değil. Milattan sonra 325. yılda Konstantin'in emriyle ülke çapında bir konsil toplandı. Ülkedeki bütün din adamları ellerindeki yazmalarla geldiler ve İsa'yı tartışmaya başladılar. Kurtuba psikoposu Hosius'un önderliğinde 318 piskoposun katılımıyla 20 Mayıs'ta başlayan konsil 25 Temmuz'a kadar sürdü. Burada genellikle İskenderiye baş rahibi Arius'un fikirleri üzerinde tartışıldı ve konsilin ana konusu olan İsa'nın tanrı mı yoksa peygamber mi yoksa melek gibi ayrı bir varlık mı olduğu konusu tartışıldı. Oy birliğiyle İsa'nın tanrı olduğuna karar verildi ve inancın temeli baba, oğul ve kutsal ruh olarak özetlendi. Yani teslis başlangıçta sadece tanrı ve İsa vardı tanrı baba olan yaratıcıydı İsa da babayla aynı olan fakat onun bir uzvu gibi kanal gibi çalışan örneğin İsa gibi çalışan tanrının insanlara ulaşması için kullanılan bir kanaldı yani baba ve oğul başa oturtuldu ki buna dualite deniyor daha sonraki konsillerde de kutsal ruh üzerine bazı tartışmalar yapıldı kutsal ruh nedir onu da tanrı olarak almalı mıyız? Örneğin kutsal ruh sadece idrak mıdır, insanların bir şeyleri anlamasını sağlayan hidayet midir ya da melek gibi etrafta gezip işler yapan bir şey midir? Kutsal ruh tanrıdan yaratılan bir şey midir yoksa direkt tanrı mıdır? Bunun üzerine bazı tartışmalar yapıldı ve kutsal ruhun da tanrı olduğuna karar verildi ve artık dualite, trinite yani üçlük haline geldi. Baba, oğul ve kutsal ruh. Bunların üçü de farklı gibi çalışan fakat aynı şey olan bir öz haline getirildi. Ki kutsal ruhu aslında logos olarak da yani söz olarak da tanımlayabiliriz ki İncil'de bununla alakalı ifadeler de var. Ayrıca şuna da benzetebiliriz. Hani Kur'an'daki ol der olur ifadesi var ya oradaki olun bir gücü var. Bu gücü logos gibi kutsal ruh gibi de adlandırabiliriz. Bu üçlü birlik biraz anlaşılması zor bir kavram. Hem tek bir tanrı var diyorsun hem de onu üç farklı varlık gibi tanımlandırıyorsun. Siz hangi Hristiyan'a sorsanız, biz tek bir Tanrı'ya inanıyoruz diyecektir. Fakat bu Tanrı'yı 3'e bölecektir. Bunu daha iyi anlayın diye şöyle bir örnek verebilirim. 1 artı 1 artı 1, 3 yapacaktır, değil mi? 3 tane 1'i yan yana getirip bunları topladığınızda 3 edecektir. Biz böyle düşünüyoruz. Fakat bunu mistik olarak yorumlarsanız, basit matematikle 1 çarpı 1 çarpı 1 yine 1 edecektir. Yine 3 tane 1 var, fakat bunları çarptığınız için Birbirine eşit oldukları için tek bir rakamı verecekler. Dolayısıyla test liste papazlarca böyle tarif ediliyor. Yani Vatikan da aslında bunu böyle anlatıyor. ile alakalı anlatımlara zaten birazdan daha ayrıntılı geleceğim ama özetle din böyle basitleştirildiği zaman İsa'nın tanrı olduğuna tanrı oğlu olduğuna dair bir inanç temelinde oturtulduğu zaman dolayısıyla bunu söylemeyen kitapları doğru sayamazsınız. Bu fikri destekleyen kitapları alıp İncil diye kabul edebilirsiniz ve bunların aralarında bazı oynamalar yapmanız gerekir. Örneğin Enok kitabı gibi, Barnabas İncil'i gibi, Ölü Deniz yazmaları gibi farklı kitapları eğer İsa'yı Tanrı olarak size vermiyorsa çıkartmanız gerekir. Yoksa bir çelişki doğacaktır. Bu kitapları yakabilirsiniz, onları apokrif, gnostik, sagretik diyerek saklayabilirsiniz. Bu çalışmaların sonucunda tabi ki de İsa'nın Tanrı olduğunu kabul ettiğiniz için... Sadece İsa'nın Tanrı olduğunu söyleyen kitapları gerçek kabul edersiniz. Ve diğer kitaplar sapkın, sahte kitaplar olarak tarihte yerini almaya başlar. Birbirinden farklı yüzlerce İncil artık sadece birbirini tamamlayan 27 kitaba indirgendi. Ki bunların çoğunluğu Pavlus'un mektuplarıydı. Ve artık İncil tek bir kitap halinde inancın temeline oturtuldu. Fakat İncil lap diye ortaya çıkan bir kitap değil. İsa'dan önceki peygamberleri... Tevratı birçok geleneği içeriyor. Dolayısıyla Tevrat üzerinde de bazı oynamalar yapmak gerekiyor. Tabii ki Tevrat'taki yasaları alıp da Roma'ya getiremezsiniz. Çünkü İsa yazıt olacaktır. Eski Ahit ve Yeni Ahit diyerek bunları iki farklı konuya ayırmanız gerekiyor. Eski Ahit eski olduğu için oradaki tanrının öldürmekle alakalı, sünnetle alakalı, kurban vermekle alakalı bazı ritüellerini artık modası geçti. İsa bunları bitirdi şeklinde Arka planda bırakarak İsa'nın kanını ve etini temsil eden komünyon ayininde bazı anmalar yaparak çok fazla ritüellere dayanmayan insanları günde beş kere camiye gitmeye mecbur bırakmak gibi şeylere dayanmayan daha basit halkın çok kafasını karıştırmadan herkesin iman etmesini sağlayacağınız bir inanç haline getiriyorsunuz çünkü insanlar dinle ne kadar az muhatap olurlarsa o kadar fazla inanıyorlar. Şimdi işin içine Tevrat'ı, Yahudiliği falan koyduğunuzda Hristiyanlar bunları kabul etmek zorunda. Çünkü bu inancın temelini oluşturuyor bunlar. Fakat Yahudiler ve Tevrat İncil'de İsa'yı kabul etmek zorunda değil. Zira ediyor olsalardı adamı çarmıha germezlerdi zaten. Dolayısıyla Yahudiler İsa'yı ve İsa'dan sonra gelen Muhammed gibi peygamberleri kabul etmiyorlar. Onlar hala bir mesih bekliyorlar. Gerçek kurtarıcının daha ortaya çıkmadığını düşünüyorlar. Ve bu yüzden Sabet Aysevi gibi bazı insanlar ortaya çıktığında Bazı insanların peşinden gidebiliyorlar Dolayısıyla şunu iyi anlamak lazım Hristiyanlar önceki kitabı ve Yahudiliği kabul ederler fakat Yahudiler ve Tevrat inanlıları Hristiyanları ve Müslümanları kabul etmez Ayrıca şunu da belirtmek lazım Tabii ki İncil'de alakalı tek çalışma İznik konsülünde yapılmadı İznik konsülünden sonra İstanbul konsülü, Efes konsülü gibi onlarca farklı konsül yapıldı ve bunlarda kutsal ruhla Meryem Ana ile alakalı birçok karar alındı. Yani din adamları zırt pırt toplanıp sürekli bazı değişiklikler yaptılar. Peki bu din adamları niye bu kadar değişiklik yapmaya muktedirdiler? Çünkü bu din adamları azizdi. Bizim bugün şeyh, gafs, kutup dediğimiz bazı tarikatlarda mertebeleri olan insanların bu keramet sergileyebiliyor. Bu ermiş bir adam diye inandığı inanç aslında Hristiyanlıktan geliyor. Hristiyanlıkta Azizler vahiy alabilir, tanrı ile konuşabilir, mucize sergileyebilir, dini yorumlayabilir. Dolayısıyla azizler, kardinaller sürekli toplanıp birkaç yılda bir yeni kararlar alarak devletin politikasına göre Hristiyanlığı değiştirebilirler. Yani aslında her konsül hakkında birkaç video yapılabilecek kadar önemli. Çünkü burada alınan kararlar bugünkü Hristiyanlığı oluşturuyor. Fakat bizi asıl ilgilendiren konsül İznik konsülü. Çünkü... İncil orada toparlandı. Bizim bugün herhangi bir kiliseye gittiğimizde gördüğümüz İncil o zaman oluşturuldu. Aslında dürüst olmak gerekirse İznik konsülündeki her konu, tartışılan her şey, her rapor günümüze kadar ulaşmayı başaramadı. Çünkü bayağı eski kaynaklar bunlar. Ama hem konsülün sonucuna hem de İsa'nın tanrı olmasına verilen kararlara bakarsanız zaten olan şeyleri anlamak çok da zor değil. Ayrıca... Hem İznik Amentüsü'ne hem de Credo ilkesine baktığınızda zaten sadece İsa'nın Tanrı olduğunu doğrulayan kitapların gerçek sayıldığını ve diğer kitapların saklandığını hatta sapık denilerek yok edildiğini görüyorsunuz ki bunlardan bir tanesini Enok kitabını ayrı bir video yapmıştım. Ben yine de söylemiş olduğum şeyleri havada bırakmamak adına İznik konsülünde alınan kararı ve Hristiyanlık inancının özetini tamamen orada kaydedildiği şekliyle size bir okuyayım. Bir olan Tanrı'ya, her şeye gücü yeten Babaya, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısına ve bir olan Efendi İsa Mesih'e, Tanrı'nın oğlu, yegane Babadan doğan, yani babanın cevherinden olan, Tanrı'dan Tanrı, nurdan nur, hakiki Tanrı'dan hakiki Tanrı, doğurulmuş, imal edilmemiş, babayla aynı özden gökte ve yerde olan her şeyin kendisiyle olduğu biz insanlar için ve bizim kurtuluşumuz için inmiş Bedenlenmiş, kendini insan yapmış, ızdırap çekmiş, üçüncü gün tekrar dirilmiş, göklere çıkmış ve canlılar ile ölüleri yargılayacak olana ve kutsal ruha inanıyoruz. Ek olarak şunu da belirteyim konsüle 2340 tane din adamı katılmıştı fakat bunların hepsi farklı fikirlere sahip olduğu için aralarında en büyük çoğunluk yani 318 kişiden oluşan bir konsül kabul edildi. Ve burada İsa tanrı mı yoksa peygamber mi şunu bir açıklığa kavuşturalım dendi. Görüldüğü üzere çoğunluk İsa'nın tanrı olduğuna karar verdi. Ve o günden sonra da öyle kabul edildi. Ki bu sadece İslamiyet'in düşündüğü yani Müslümanların işte bakın İncil değiştirildi teorisinden ibaret değil. Aziz Jerome bile bunun böyle olduğunu kitaplarında söylüyor. O gün verilen kararları açıklıyor. Peki madem İncil artık böyle toparlanmış teke indirgenmiş bir kitap oldu. Bu İncil bize ne anlatıyor? Bu kanonizasyon esnasında, toparlanma esnasında İncil nasıl bir İncil haline geldi? Bunu da ayetlerle delillendirerek teker teker size anlatmaya çalışacağım. İsa'nın doğumuyla alakalı yıl konusunda fikir birliği olmadığından bahsetmiştim. Ama doğduktan sonra ne olduğuyla ya da nasıl doğduğuyla alakalı bir çelişki yok. Hangi inanca bakarsanız bakın İsa'nın annesinin yani Meryem'in Bakire bir şekilde çocuk doğurduğunu görüyorsunuz. Ya Tanrı, ya bir meleği ya da kutsal ruh kutsal bir şekilde bu bakireyi hamile bırakıyor. Ve Meryem direkt kutsal bir şekilde bu çocuğu doğuruyor. Yani herhangi bir erkekle ilişkiye girmiyor. İnanca göre böyle. Tabi inançta farklılık olabilir. Örneğin İslamiyet'e göre İsa bebekken de konuşabiliyordu. Yani daha doğduğu anda zaten bazı mucizeler göstererek İlahiliğini kanıtlamıştı ama Hristiyanlıkta böyle bir kaynak bulamıyorsunuz. Hristiyanlar İsa'nın bebekken konuştuğuna falan inanmıyorlar. Ama şuna inanıyorlar. İncil'de İsa doğduğunda gökte parlak bir yıldızın onu müjdelediğine ve 3 kralın onu tasdik ettiğine dair bazı anlatımlar bulabiliyorsunuz. Direkt ayeti okuyayım isterseniz. Luka kitabında 2. bölümde melek doğacak olan bebeğin Rab İsa Mesih olduğunu müjdeliyor ve gökteki alametlerden de Mesih'in doğduğunu anlayan bazı kimseler var. Matta kitabının ikinci bölümünde şöyle bir ayet görüyoruz. İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiyenin Beytlehem kentinde doğmasından sonra Bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede Doğuda onun yıldızını gördük Ayrıca İsa'nın Tanrı'nın oğlu ya da kendisi olduğunu Yine İncil'e göre birçok kişi onaylıyor. Örneğin Şimon adında kutsal ruhla yıkanan bir adam İsa'yı onaylıyor. Daha bebekken yapacağı şeyleri anlatıyor. Bunun haricinde Anna adında yaşlı bir kadın peygamber var. Evet kadın peygamber zira Hristiyanlığa göre kadınlar da peygamberlik edebilir. Din getirmeseler de Tanrı ile konuşabilirler. Anna da İsa'yı onaylıyor ve zaten meleğin ona İsa'dan bahsettiğini falan söylüyor. İncile göre İsa oldukça zeki ve din bilgisi yüksek biriydi. Ya daha 12 yaşındayken bile din büyükleriyle tartıştığını, havralara, kiliselere gittiğinde insanları tuş edebildiğini görüyoruz. Yani İsa'da bir cevher olduğu etrafındaki insanlar tarafından biliniyor. Fakat 12 yaşından 30 yaşına kadar ne yaptığı İncil'de yazmıyor. Arada kayıp bir zaman var ki bu kayıp zaman her peygamber için vardır. Bu da şöyle bir soruyu doğurur. O dönemlerde bazı mistik tarikatlar var. Esseniler gibi, Zelotlar gibi. Ve bunlar gizli gizli bazı devlet sistemlerine kadar çıkabiliyorlar. Yani Haşhaşiler gibi, Hasan Sabbah'ın adamları gibi yükselebiliyorlar. Bazı insanlar bununla alakalı şöyle bir teori geliştirdiler. Bu Esseniler Atlantis'ten gelen bir din geleneğini sözlü bir şekilde anlattılar. Platon gibi insanlara bile bunu aşıladılar. Ve bazı toplumlarda bunlar güçlü ruhban kesimi oldukları için bazı peygamberler seçtiler. Musa'nın Mısır'dan çıktıktan sonra 7 yıl kadar kaybolduğu ve nerede olduğu ile alakalı çok fazla bir bilgi verilmediği Tevrat'ta görülebiliyor. Demek ki bazı tarikatlar Musa'da bir cevher olduğunu görerek onu eğittiler ve Musa ortaya çıktığında peygamber olduğunu ilan etti. İsa'nın çocukken bile çok bilgili ve zeki olduğu görüldü. Dolayısıyla bazı tarikatlar İsa'yı aldılar, eğittiler ve İsa yıllar sonra ortaya çıkıp Peygamber olduğunu ilan etti Muhammed'e baktığınızda onun da kendisini mağaraya kapattığını uzun bir dönem ortalıktan kaybolduğunu Ticaret için başka bölgelere gittiğini birçok kişiyle tanıştığını Dolayısıyla belki onun da eğitim aldığını Yani bazı tarikatların tek bir inancı insan seçerek ortaya çıkarttığını ve sürekli Reform geçirterek gün yüzüne getirdiğini görebiliyorsunuz diyenler var Ki bu bilimsel olarak kanıtlanması imkansızdır Yeni bir belge çıkmadığı sürece ve İncil'de de bununla alakalı pek bir kanıt olmadığı için ben bu teoriye girmeyeceğim. Yani İsa bir proje miydi ya da İsa bunları nereden öğrendi ya da bu Rab, Rabbi, Rabbiri gibi sınıflandırmalar İsa'ya Rab denilmesi aslında başka bir şey mi temsil ediyor? Yani İsa aslında Tanrı'nın oğlu deniliyorken tarikatın oğlu olarak mı adlandırılıyor? Bunun gibi birçok teori var. Başka videolarda bunlara değineceğim. O yüzden hani bununla alakalı fikirlerinizi Buraya enjekte etmeyin burada biz İncil'e göre ve resmi kaynaklara göre bir anlatım yapıyoruz. Böyle yapmaya da devam edelim. Bir iki ayete daha bakalım. Bakalım ne göreceğiz. İsa'nın 30 yaşında ortaya çıktığını ve dinini yaymaya başladığını söylemiştim. Bununla alakalı matta kitabına bakabiliriz. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı.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 Tanrı'nın Rab'be tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Özetle İsa diğer peygamberler gibi şeytanla mücadele verdi ve hem ölümle hem zenginlikle hem de birçok şeyle sınandığı halde başarılı oldu ve bundan sonra da dinini yaymaya başladı. Yani tahrif edilmiş olan hak dini düzeltmek için mücadele verdi. Bunun için... Kendisinin Mesih olduğunu da kanıtlaması gerekiyordu. Ve Hristiyanlık inancına göre kutsal ruhun üzerinize gelmesi, hidayete ermeniz için de sizin vaftiz olmanız gerekiyordu. İsa vaftiz olmaya gitti çünkü o günlerde vaftizci Yahya diye bir peygamber var. İnsanları hak dine çekiyor. İsa da ona ulaşıyor ki bunu da yine ayetlerden şöyle takip edebiliyoruz. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere, Celil'den Şeria Irmağı'na Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyorken sen mi bana geliyorsun?" diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "Şimdilik buna razı ol. Çünkü dost doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekiyor." O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. İsa kutsal ruhla vaftiz olduktan sonra artık etrafa dinini yaymaya başladı ve kendisine öğrenciler buldu ki zaten İsa'nın yaptığı şeyleri de 10 kere söylediğim üzere bu öğrencilerin kayıtlarından okuyoruz. Hatta bu İncil yani evancil zaten haberler demektir. İsa'dan haber veren bir kitap olduğu için adı bile Haberler olarak konulmuş. İsa birçok mucize gösterdi, hastaları iyileştirdi, cin çıkarttı, ölüyü diriltti, körleri görür hale getirdi ve bu tepki çekmeye başladı. İsa popülerleşmeye başladı. Verdiği vaazlar insanların dikkatini çekti ve insanların dikkatini çektiği kadar bazı din büyüklerinin de nefretini kazanmasına sebep oldu. Zaten bu yüzden insanlar İsa'yı öldürmek için planlar yapmaya başladılar. Din adamları onu çarmıha gerdirmek için Roma ile işbirliği yapmaya çalıştı. Fakat buna gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. İsa birçok mucize yaptı ama bu bir tek ona özgü bir şey değildi. İsa mucize yapmayı öğrencilerine de öğretti. Yani ben insanları iyileştirebiliyorum, suyun üstünde yürüyebiliyorum ama siz de yapabilirsiniz. İsterseniz eğer iman ederseniz her şeyi başarabilirsiniz. Çünkü işin püf noktası iman etmekte yatıyor. Dolayısıyla bana iman edin ve siz de bunları başarın diyerek müjde vermeye başladı ki İncil'de okuduğumuza göre evet öğrencileri de insanları iyileştirmek gibi bazı mucize gibi şeyler yapmaya başladılar. Yani aslında Hristiyanlığa göre azizlerin de şeyh gibi mucize göstermesi kutsal olması buradan geliyor. Çünkü Hristiyanlığa göre herkes peygamber olabilir, herkes mucize başarabilir Yeter ki iman edin ve imanınız kuvvetli olsun ve ibadetlerinizi düzgün bir şekilde yapın. Bazı şeyleri başarmak, düşünce gücüyle bir şeyleri elde etmek mümkün olabilir. Tabii ki bu dinin inancı. Yani bilimsel bir şekilde gerçekten bunlar oldu, insanlar bunları yaptı diyemem. İnanıyor olabilirsiniz, inanmıyor olabilirsiniz. Ben yazanları söylüyorum sadece. Ki aslında Roma'daki kaynaklara baktığımızda da yine gerçekten insanların böyle şeyler başarabildiğine dair kanıtlar var. Ya işte bir adam geldi etrafta geziyor, milleti iyileştiriyor, diriltiyor. Bu adam büyü yapıyor. Muhtemelen şeytanla anlaşmış. Zaten Yahudiler de bunu sevmiyor. Burada bir bit yeniği var şeklinde bazı şeyler kaydetmişler. Ki bunu ne kadar doğru kabul edebiliriz bilmiyorum. Çünkü orta çağa baktığınızda cadı avı mantığıyla yapılan birçok iş görüyorsunuz. Ve hiçbir suçu olmayan birçok insanın Kesinlikle büyü yaptı diye delillendirilerek öldürüldüğünü görüyorsunuz ki bununla alakalı da videom vardı onu da açıklamaya koyarım. İsa'dan devam edelim. İsa ve öğrencileri böyle şeyler yapmaya başlayarak etraflarında büyük bir köle ve halk ordusu toplayarak güçlenmeye başladılar. Ve tabi ki o dönemki dini otoritenin de tahtı sallanmaya başlayınca bu tepki çekmeye başladı. İsa'yı öldürmek istediler. Bunu birçok kere denediler. Birçok yere asker gönderip onu yakalamak istediler ama sonuçta bugünkü gibi video veya robot resim şeklinde şeyler olmadığı için İsa kimdi nasıldı bunu bilemiyorsunuz. Kaldı ki fakir biri gibi giyindiği için de onu halkın içinde ayırt etmek mümkün değil. Bunun için de bir ajan gerekiyordu ve İsa'nın 12 havarisinden birisi olan Akrep Yahuda diye bilinen Yahuda İskaryot 30 gümüş karşılığında İsa'nın kim olduğunu Roma askerlerine söylüyor. Böyle bir anlaşma yaptıktan sonra İsa yakalanıyor ve çarmıha götürülüp öldürülüyor. Ama burada dikkatimizi çekmesi gereken yine bazı ilginç olaylar var. İsa'nın öldürülmek istenmesinin tek sebebi onun bir din yayıyor olması değil. Kaldı ki yeni bir din de getirmiyordu zaten. Önceden var olan dini hatırlattığını iddia ediyordu. İsa'nın öldürülmek istenmesindeki asıl sebep İsa'nın Yahudilerin kralı adını alması. Çünkü kendi öğrencileri bile ona sen tanrısın. Tanrı'nın oğlusun, Yahudilerin kralısın, sen Mesih'sin diyerek onu yüceltmeleri. Yani insanlar burada basit bir peygamber değil, sanki bütün din anlayışını değiştirecek bir varlığın geldiğini düşünmeye başladılar. Ki bu kısmı da yine İncil'den okuyabiliriz. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam verdi ve onu öptü. İsa arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı. İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Baş kahinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Yani İsa zaten ölmek için geldiğini biliyordu. Zaten bu amaçla din yaymaya başladı. Hatta İncil'de İsa'nın son akşam yemeğinde ona ihanet edenin kim olduğunu, birisinin onu ele vereceğini, onun kırbaçlanacağını, öldürüleceğini ve bunun gibi şeyleri bildiğini görebiliyorsunuz. Yani İsa zaten başına geleceklerden haberdardı ve bunu kabul etmişti. Kendisini insanlık için feda etmek için gelmişti ve bu bilinçle bir eğitim almış ya da ortaya çıkmıştı ki ölümüyle alakalı bile bazı sıkıntılar var aslında. İsa yakalandı, işkence edildi, öldürüldü fakat öldürülmeden önce Eli Eli Lema Şevaktani yani Tanrım beni niye terk ettin şeklinde bir yakarışta bulundu. Bu da iki farklı şekilde yorumlandı. Örneğin bazı spritüelistler bunu şöyle yorumladılar. İsa'nın içinde Tanrı'nın ruhu vardı, kutsal ruh vardı. Fakat İsa o bedeni terk etti, acı çekmek istemedi. Yani orada kırbaçlanan, acı çeken şey aslında İsa'nın kendisi değildi. İsa tanrı olduğu için o bedeni terk etti ve orada sadece canlı bir varlık bıraktı. Beden de İsa'ya yakardı. Tanrım beni niye bırakıyorsun? Yani ölürken niye benle değilsin? Bu birinci yorumdu. İkinci yorum da şuydu. İsa cinler tarafından ya da Elohim tarafından kandırıldı. Ve onun peygamber olduğuna onu inandıran bazı varlıklar, o öldürülüyorken ona gülerek kaçıp gittiler. Dolayısıyla İsa vahiy aldığını sandığı ya da etrafta gördüğünü sandığı tanrısal varlıkların onu terk ettiğini, kandırıldığını anladığında isyan etmeye başladı. Bu da ikinci teoriydi. Tabii ki bunlar ne İncil'de ne de Kur'an'da böyle yazmıyorlar. Ayrıca şöyle bir durumda var: İsa'nın ölürken ona işkence edenleri bile affettiği. ''Tanrım onlar ne yaptığını bilmiyorlar, onları affet, ben onlardan razıyım.'' dediğini görüyorsunuz. Yani bu kadar vefalı bir adam olduğu bize anlatılıyor. Hristiyanlık inancına göre İsa hayatı boyunca hiçbir günah işlememiş olan tamamen örnek bir tip. Ve Tanrı'nın da insan kılığında İsa kılığında inmesinin sebebi de bu. Yani bakın ben insan gibi yaşarken bile hiçbir günah işlemeden bütün zulümlere karşı sakin kalabiliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Size bir rol model getiriyorum. Bakın, bunu örnek alın. Siz de bunun gibi yaşayın. Mantık bu. Dolayısıyla İsa herkes için bir örnek oluyor Hristiyanlık mantığına göre ve önceki kuralları da kaldırıyor. Zaten son akşam yemeğinde de öğrencilerine ekmek dağıtıp "Bakın, bu benim etimdir." Şarap dağıtıp "Bakın, bu da benim kanımdır. Beni anmak istiyorsanız, beni hatırlamak istiyorsanız, Tanrı'ya ibadet etmek istiyorsanız böyle yapın. Şarap ve ekmek yiyerek" Komünyon dediğimiz ayinle beni hatırlayın bu yeterli olacaktır beni kabul ettiğiniz anda zaten affedildiniz bunu yapsanız yeterli diyor ki İsa sadece böyle bir ritüel getirmekle kalmıyor öldükten sonra 3 gün sonra dirilip gidin bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin diyerek ki bundan bahsetmiştim insanlara bir misyon veriyor ki bu misyon öyle güllük gülistanlık bir misyon değil İsa'nın böyle söylediği, emir verdiği bütün öğrencileri bir kişi hariç hepsi çarmıha gerilecek, kafası kesilecek ve öldürülecekler. Yani İsa madem geleceği biliyordu bunları da biliyor olması lazımdı ve seçtiği öğrencileri de ona sadık kalacak, bu uğurda hayatını feda edebilecek insanlardan seçmiş oluyor bu durumda. Ki bunlara da birazdan geleceğiz zaten videoyu da sonlandırmaya az kaldı. Şimdi Hristiyanlık... Tevrat'ın ve Yahudi inancının, İbrani inancının devamı yani sami bir gelenekteki bir inanç. E, Müslümanlık da Hristiyanlığın ve samiliğin devamı olduğunu söylüyor. Zaten bu yüzden İsa'yı kabul ediyorlar. İncil'deki bir ayeti de Müslümanlar şöyle yorumluyorlar. İncil'de Faraklit denilen bir kavram vardır. İsa ölmeden önce bir varlıktan bahseder. Ben gittikten sonra o herkese gelecek, içlerinde gezecek. Ve insanları kutsallaştıracak şeklinde bir müjde veriyor İsa ki Hristiyanlık inancına göre İsa'nın çarmıhta insanların günahlarını yüklenerek kendini feda etmesinden sonra kutsal ruh artık bütün insanlara gelecek. Herkes aydınlanmış olacak tek bir ırk değil. Dolayısıyla Hristiyanlar bu Faraklit'in kutsal ruh olduğunu düşünüyorlar. Ama Müslümanlar böyle düşünmüyorlar. Faraklit Yunanca bir kelimedir. Faraklit'in Arapça karşılığı HMD diye bir kök veriyor bize ki bu da Ahmet diye yorumlanıyor. E Müslümanlar bu Ahmet'i de Muhammed diye yorumluyorlar ve diyorlar ki İsa aslında daha sonra gelecek olan Muhammed'i müjdelemişti. Yani Müslümanlık aslında Hristiyanlığın bize zaten müjdelediği bir şey. Dolayısıyla Hristiyanların Müslüman olması gerekiyor. Bakın bu İncil'de yazıyor. Şimdi kesinlikle oradaki Faraklit'in HMD, Ahmet, Mehmet, Muhammed olduğunu kanıtlayamazsınız. Çünkü dil değişken bir yapı birçok anlama getirebilirsiniz ama İncilde Muhammed yazmasa bile gelecek bir peygamber var onu takip edin yazmasa bile sahte peygamberlerle alakalı birçok şey yazıyor. Hristiyanlık inancına göre İsa'nın getirdiği yasaları kaldıracak, insanları saptıracak, inancını savaşla cihadla yayacak ve insanlara eski gelenekleri yani İsa'nın kaldırdığı kurban ritüeli gibi ritüelleri, sünnet olmak gibi şeyleri geri getirecek bir inanç var. Dolayısıyla birçok Hristiyan hatta protestanlar bile aslında Muhammed'i vaat edilmiş peygamber değil de sahte peygamber, kıyameti getirecek olan deccal gibi düşünüyorlar. Ki birçok kiliseye de gittiğinizde, papazla konuştuğunuzda Allah kelimesini bile böyle şeytani bir kelimeymiş gibi telaffuz ettiğini görebilirsiniz. Yani bu da ayrı bir konu. Tıpkı Yahudilerin İsa'yı sahte olarak görmeleri ve kabul etmemeleri gibi Hristiyanlar da Muhammed'i sahte kabul ediyorlar. Zaten bu yüzden bu din savaşı başlıyor. Bir yerde Tanrı ve onun oğlu var, diğer yerde o dini değiştirmek için gelmiş şeytanla işbirliği yapan bir peygamber var. Bunun sonucunda hem politik hem de teolojik sebeplerle Haçlı seferleri gibi bazı seferler düzenlenerek İslamiyet'in yayılması engellenmek isteniyor. Çünkü İslamiyet hızlı bir şekilde hem cihadla hem de bazı politikalarla yayılıyor ki bu da Roma'nın işine gelmiyor. Fakat zaten tarihte hangi döneme bakarsanız bakın otorite tarafından dinin kullanıldığını, suistimal edildiğini görebilirsiniz. Birçok kişi din alemi gibi ortaya çıkar. Birçok kişi gerçekliği temsil ettiğini söyler. Kendini peygamber ilan eder. Birçok kişi yeni mezhepler geliştirir, mezheplileri olur, farklı bir inanç yaratır. Bazıları gerçekten iyi niyetlidir, bazıları değildir. Yani dolayısıyla burada bizim... Hristiyanlık inancıyla alakalı büyük bir eleştiri getirmemizi sağlayacak çok da büyük bir durum yok. Sadece bu sahte peygamber konusu eleştirilebilir. Az önce size İsa'nın öğrencilerinin öldürüldüğünü çok güzel bir hayat yaşamadıklarını söylemiştim. Öncelikle bu öğrencilerin nasıl bir hayat yaşadığına kısaca nasıl öldüklerine bakalım. Ondan sonra da İsa gerçekte yaşadı mı yaşamadı mı o kısma birazcık değineceğim. İlk olarak Petrus, Neron döneminde çarmıha gerilerek öldürüldü. Hatta ters çarmıha gerildi çünkü ben İsa ile aynı şekilde ölmeyi hak etmiyorum beni ters çevirip öyle öldürün kafam aşağıda olsun dedi ki Petrus katolikliğin başlangıcı olarak ilk papa olarak kabul edilir. Andreas isimli diğer öğrenci ise yine çarmıha gerilir fakat çivilerle değil iplerle bağlanır. İki gün boyunca can çekişir ama yine de son nefesinde bile İsa'yı övmekten vazgeçmez. Filipus da aynı şekilde öldürülenlerden biridir. Diğer bir öğrenci olan Bartholomeo ise Kimi rivayete göre çarmıha gerilerek, Kimi rivayete göre ise derisi yüzülüp kafası kesilerek öldürülmüştür. Thomas İncilinin yazarı olan Thomas da yine mızraklanarak öldürülenler arasındadır. Matta kitabının sahibi olan Matta ise kralın kiraladığı bir kılıç silahşörü tarafından arkasından bıçaklanarak öldürülmüştür. Kudüs'teki kiliseyi yönetmesi için atanmış olan Yakup en uzun yaşayan havarilerden biridir. 94 yaşına kadar yaşamış ama işkenceciler tarafından dövülerek öldürülmüştür. Yahuda ise birkaç değişik kaynağa göre Edessa'da yani Urfa'da çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Pavlus bile 60'lı yıllarda Roma tarafından idam edilenler arasındaydı. Simon da 74 yılında çarmıha gerilerek öldürüldü. Hatta İsa'yı vaftiz eden Yahya bile kafası kesilerek öldürülmüştür. Bir tek Yuhanna öldürülmemiştir ki elimizde bulunan en eski İncil metni de Yuhanna'ya aittir. Ölmeden önce kayda geçirmeyi bir şekilde başarmıştır. Yani bu adamların hepsi dünyanın dört bir yanına giderek İsa'yı anlatmış ve biri hariç hepsi bu uğurda ölmüştür. Bütün bunlarla alakalı birçok kayıt ve belge var. Dolayısıyla burada İsa gerçekte yaşamadı, 12 havari aslında 12 burcu temsil ediyor vesaire. bunun gibi şeyler söyleyenler Oturup da bir bunları araştırmalı. Çünkü bu havarilerin mezarları bile belli. Kaldı ki İsa gerçekte yaşamadı diyenlerle İsa yaşadı ve çocuk yaptı. İsa'nın soyu devam ediyor. Kutsal kase aslında bu diyenler aynı kişiler. Yani çelişki daha burada başlıyor arkadaşlar. Bunları görmek için de araştırmak, öğrenmek gerekiyor. Öyle 1500 yıl sonra son akşam yemeği diye çizilen bir tabloya bakarak ya da zeitgeist gibi bazı belgesellere bakarak Böyle teoriler ortaya atmak çok da mantıklı değil. Zira izlediğimiz her şeye güvendiğimiz bir çağda yaşıyoruz. İnternet sayesinde karşımıza bir sürü şey çıkıyor ve bunların çoğunu sorgulamadan kabul ediyoruz. Özellikle söylüyorum eğer takip ettiğiniz bir kanal ya da okuduğunuz bir kitap varsa kaynakça kısmına bakın. Takip ettiğiniz kişilerin verdiği kaynakları kontrol edin. Bakalım gerçekten doğru kaynaklar mı yoksa kopyalı yapıştır mı yapmış? Benim için de geçerli bu. Bana da inanmayın. Belki yalan söylüyorum. Belki de bilmiyorum. Anlattığım şeyler doğru mu değil mi bunu anlamak için beni de kontrol edin. Açıklama kısmında verdiğim kaynaklara tek tek bakın ya da hiç uğraşmayın. Direkt garantiye oynayın. Zaten çoğunuz bir dine inanıyorsunuz fakat kusura bakmayın ama neye inandığınızı tam olarak bilmiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? İnandığınız dinin kutsal kitabını Latince veya Arapça değil anladığınız dilden Doğru bir şekilde okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Sadece inandığınız dinin değil, önceki dinlerinde kutsal kitaplarını okuyarak bazı çelişkileri yakalamanız gerekiyor. Ya da çelişki demeyelim en azından gerçeği bilmeniz gerekiyor. Bundan sonra neye inanıp inanmayacağınız zaten size kalıyor. Her zaman söylediğim gibi ben burada objektif bir şekilde bir anlatım yapıyorum. Dolayısıyla şu gerçektir, bu yanlıştır, buna inanmayın. Şu din yalandır gibi bir propaganda yapmıyorum. Kendi inancımı işin içine katmıyorum. Siz de kendi inancınızı işin içine katmadan dürüst bir şekilde araştırmalarınızı yapın. Zaten hadi diyelim ki bir dine inanmıyorsunuz, içinizdekiler deist veya ateist. Belki onlar araştırmak istemeyebilirler. Ya ben zaten inanmıyorum, bana ne var veya yok ilgilenmiyorum diyebilirler. Fakat eğer inandığınızı söylüyorsanız, yani ben inançlı bir insanım, Tanrı'ya güveniyorum diye bir iddianız varsa öldükten sonrasıyla alakalı da bazı fikirleriniz vardır. Cennet veya cehenneme gitmek gibi bazı düşünceleriniz vardır. E, gerçekten bir tanrı varsa, cennet cehennem varsa, böyle bir sınav varsa tüm hayatınız boyunca topu topu 2-3 tane kitabı okuyamayacak mısınız? Bunun için bunu yapamayacak mısınız? Yani Survivor izlemeye, bilgisayar oyunları oynamaya, dizi izlemeye vaktimiz var. Ama günde bir 20-30 sayfa kitap okumaya vaktimiz yok mu? İlla da birileri anlatsın, ya benim kafam basmıyor, hoca söylesin o ne diyorsa o doğrudur. Bu mantıkla mı yaşamak gerekiyor? E, böyle olursanız yobazlardan ne farkınız kalır? Hayatınız boyunca kendinizi geliştiremeyecekseniz 2 tane 3 tane kutsal kitabı okuyup da dininizi öğrenemeyecekseniz buna inanmanın ne mantığı kalıyor? Böyle yaparsanız herkes sizi kandırabilir. Birisi gelip kendi inancını sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi size aktarabilir. Ya da kitapta yazmayan bazı ayetleri sanki orada yazıyormuş gibi anlatarak sizi kandırabilir. Ülkemizde kime sorsak Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i 5 kere 10 kere okumuştur. İster ateist olsun ister teist olsun. Herkes bu kutsal kitapları okuduğunu, bildiğini ve ona göre inanıp inanmadığını söylüyor. Fakat nasıl oluyorsa Kur'an'dan bir ayet bahsettiğinizde kimsenin bundan haberi olmuyor. Enteresan bir durum. Bakın benim Kur'an'la alakalı da, İslamiyet'le alakalı da video yapma planlarım var. Gerçekten Kur'an'ın toparlanma süreci, yazılma süreci, herhangi bir tahrif var mı yok mu? Bununla alakalı birçok kaynağa dayanarak, tek taraftan değil birçok taraftan bakarak objektif bir şekilde... Sunmayı planladığım bazı makarelerin, projelerim vardı fakat açıkçası isteğim gitti. Yani şu anda ülkemizde herkes İslam alimi olduğu için, herkes dini çok iyi bildiği, herkes profesör olduğu için. Yani hayatında 10 sayfa Kur'an okumadığı halde, her şeyin en doğrusunu bildiği için ve ülkemizdeki insanların büyük bir kısmının kendini alim sanması, diğer herkesi de Yahudi acanı sanması yüzünden bu gibi toplara girmek istemiyorum. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Enerjimi... Boş işlerle harcamak istemiyorum. Kaldı ki İslam tarihi, İslam aydınlanması, Kur'an'ın toparlanması hiç de boş işler değil. Fakat ben böyle bir video yaptığımda çok fazla boş insan ortaya çıkacak. Ve ülkemizdeki mükemmel hukuk sistemi yüzünden bazı yerlerde bazı tanıdıkları olan insanlar benim değerli vaktimi böyle işlerle harcayabilecek. Ki benim bir günü bile boşa harcayacak vaktim yok maalesef. Çünkü size sadece din değil birçok konuyla alakalı videolar yapmaya çalışıyorum. Ayrıca gelecekte yazacağım kitaplar için de bazı araştırmalar yapıyorum. E neticede bu kanal sadece ilahiyat kanalı değil yani burasının adı Daymundlar, Ahbani, Sohbetler sofrası falan değil. Burada bilim videoları da yapıyoruz. Felsefe, tarih de yapıyoruz. Ve bunlar araştırma gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen benim anlattığım şeylere de, başka insanların anlattığı şeylere de İsa yaşamadı, gerçek Kabe Petra, aslında Muhammed de yaşamamıştı zaten. Bunun gibi şeyleri söyleyen insanlara bir bakın. Bir kontrol edin hemen güvenmeyin bana da güvenmeyin kendinizden başka kimseye güvenmeyin ve kendiniz okuyarak kendiniz öğrenerek ona göre bir inanç geliştirin en azından ben kendi adıma bir şeyler katabilmek bir şeyleri açıklayabilmek için yeterli videoları yaptığımı düşünüyorum yani burada sırat köprüsünden tutun nuh tufanına kadar. Mahşerin dört atlısına, ölümden sonrasına, şeytanın tarihine, örtünme tarihine, Tevrat çelişkilerine ve şimdi İncil videosuna kadar birçok şey yaptım. Yani zaten semavi dinlerle ve efsanelerle alakalı birçok video yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Yani burada sırf Kur'an'la alakalı bir video yapmasam da çok bir şey kaybetmezsiniz herhalde. Zaten ben domino taşlarını dizmişim. Tek yapmanız gereken bir tanesini devirmek. Gerisi kendiliğinden gelişecektir. Ayrıca verdiğim kaynaklara da bakarak daha ayrıntılı bilgi edinirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Sonuçta bunun bana değil size faydası olacak. Her neyse arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.